Bir de bu ezan-ı şöyle alalım. Bir davetiye, bütün la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenlere bu daveti çıkarılıyor. Davetin üzerine şöyle bir yazı var. Allahu ekber, Allahu ekber. Davetiye ben yazıyorum diyor Cenab-ı Hak. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Benden başka ibadet-i Allah yok. İşte o, o, o büyük Allah var ya işte benim sana davete gönderiyorum. Muhammed Mustafa Abey'den Resulüm'dür şehadet ederim. Ben şehadet ederim. Evvela Allah şehadet ediyor. Sonra felaha gelin, salata gelin. Davet felaha gelin, salata gelin. Sonra altına imza var. Kim? Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Daveti ilahiye. Daveti ilahiye.